Yaşlı Ali Amca Hacca niyetlenmiştir Bunun de Eş, dost Akraba, komşularla Helallık almaktır Dileği, muradı Gezer kapı kapı Ey akrabalar Beni bilenler Tanıyanlar Ben mübarek beldelere gidiyorum Hakkınızı helal edin diye Herkes helal etmiş Son bir komşu kalmış. Komşuya bir türlü cesaret edemiyor. Bir ileri bir geri. Sonunda toplar cesaretini. Varır komşunun kapısına. Der ki komşu ben hacca gidiyorum. Hakkını bana helal et. Komşuya der ki be Ali amcam. Estağfirullah sözüm olur. Hakkım helal olsun der. Der ki evlat. Bir dinle anlatayım, ona göre hakkını helal eder misin, etmez misin der. Buyur amcam der. Evladım 15 sene önce senin bir koyununu çaldım. Hakkını helal et der. Der ki amcam bedelini ödersin, hakkını helal ederim der. Sevinir bizim ki daha önceden hazırlamış olduğu parayı çıkarır buyur evladım der amcam bu nedir evladım koyunun bedeli seslerin içeriye bir kağıt bir kalem ister der ki 15 sene önce bir koyun senede bir kuzu yapar bir kuzu doğurur doğurduğu da doğurur Doğurduğu da doğurur 15 sene sonra Ortalama 15 koyun 15 kuzu Şu bu vesaire derken Bir hac parasından Fazla faturayı çıkar önüne Bizimki der ki Bu nasıl bir iştir Evlat Bu nasıl bir fatura Bu nasıl bir hesap Der ki amcam Bu kabaca bir hesap bu kabaca bir hesap. Ben bunun içerisine o koyunum kaybolduğunda çektiğim eziyeti, sıkıntıyı, evdeki huzursuzluğum, evdeki sıkıntıları ben bunların hiçbirisini de eklemedim ders. O gün Hasan ''Komşuyla Ali amca birbirlerine haklarını helal ettiler mi etmediler mi? Sonu nasıl bitti bilmem. Benim bileceğim üzerinde duracağım konu şurasıdır. Çektiğiniz kadar çekeceksiniz. Öyle hakkını helal et demekle hak helal olmuyor.'' Musalle'ye geldiğinizde birileri vekalaten asalatan hakkınızı helal edin. Ben de helal ettim. Bunu karkoyla gönderin gitsin. Böyle bu iş temizlenmiyor. Bir dostun dediği gibi ey insan, kaftağı kadar yüksekte olsan da kefene sıgacak kadar küçüksün. Unutma, her şeyin bir hesabı var çektirdiğin kadar çekersin ağlattığın kadar ağlarsın, üzdüğün kadar üzülürsün ne ekliysen onu biçersin Bozkır'ın şairin ifadesiyle can yakma kalp kırma senin de gül benzin solar bir gün her canlının kalbi Allah'a bağlı herkes ettiğini bulacak bir gün kimsenin yaptığı yanla kar kalmayacaktır unutmayın ki aldığınız ahları da aldığınız duaları da bir gün yaşayacaksınız öyle bir hayat yaşayın ki ah almayın ah alıp da seni Allah'a havale ediyorum duymayın siz, siz olun da dua alın Seni Allah'a emanet ettim desinler Ama dikkat edin Öyle bir hayat ki Öyle bir dünya ki Kardeşim hakkını bana helal et Edeyim de benim çektiklerim ne olacak Benim üzüldüğüm ne olacak Hani atalar der ya Kurt kışı geçirirmiş ama Yediği ayazı unutmazmış senin yüzünden nice geceler uykusuz kaldı senin yüzünden nice gözyaşları döktü iştaha kaçtı, huzuru bozuldu bunlar ne olacak? hakkını helal et o kadar basit bir cümle ki sıradan bir cümle dökeceksiniz, kıracaksınız, ağlatacaksınız, inleteceksiniz ondan sonra da hakkını helal et diyeceksin dur bakalım öyle helallaşmak kolay mıdır? وَلَا تَحْزَبَنَّ اللّٰهَ غَفِلَنْ عَمَّ يَعْمَلِ الظَّالِمُونَ اِنَّمَ يُعَخِرُمْ لِيَوْمُنْ تَشْخَصُ فِيهِ لَبْصَارِ Belki sosyal medyada birileri hadis diye önünüze koyarlar. Canı yanan sabretsin, canı yakan da yanacağı günü beklesin. Bu hadis değildir. Ama bu söz hadislere de ayetlerin ruhuna da uyan bir sözdür. Canı yanan sabretsin. içi yanan sabretsin. Bir gün o içindeki ah, o içindeki yangın seni yakanın tepesine bomba olup düşecektir. Kimsenin yaptığı yanla kar kalmayacak. Vallahi tahsaben Allah gafilan amma yameluz zalimun. Siz Allah'a gafil mi zannediyorsunuz? Yaktığınız canlar, inlettiğiniz insanlar, bunların ahını Allah'ın duymadığını mı zannediyorsunuz. Bu ayeti kerime Mekke sokaklarında o kocaman taşlar altında inleyen Bilal-i Habeş hakkında iniyordu. Diyordu ki Ey Ümeyye bin Halef Ey o Bilal'e zulmeden Ümeyye senin bu yaptıklarından Allah'a gafil olduğunu mu zannediyorsun? Allah kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. İnne me yu'akhirüm li yevmin fihi lebsar. Öyle bir güne bırakıyor ki Allah. O gün dehşetten gözler adeta dona kalacak. O gün dehçetten gözler ilkilecek. Adeta nefesler tıkılacak. Allah o büyük güne bırakıyor ahları. Allah o büyük güne bırakır feryatları. Allah o güne bırakır iniltileri. Senin gözünden. Eğer bir insan zulme maruz kaldıysa, senin yüzünden bir insanın huzuru bozulduysa, senin yüzünden bir insanın hayatı altüst olduysa, bunun hesabını elbette Allah soracaktır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Kul unutsa da Allah unutmayacaktır ve Yüce Rabbiım Celle Celalhu taral muşimine yamayım mukaranne fil esfat buyurur Muhammed'im görürsün o büyük günde o dehşetli günde öyle büyük bir gün ki evladın ana babadan ananın evladından babadan kaçacak o büyük günde Ey kızım Fatıma babana güvenme Vallahi baban o gün seni kurtaramaz buyurdu o büyük gün ve işte o büyük günde wataral mucrimine yevme izin Muhammed'im görürsün Muhammed'im bakarsın. Şimdi dikkat edin bir manzara var. Bir sahne var. Bir film şeridi var orada. Öyle bir gün ki şu fani alemde Unutmayın Şu iki omuzumuz üzerinde Ellerinde kamera Hayatımızı kaydeden iki tane şahidimiz var Kiramen katibin Ye'lemune ma Ellerinde kameralar Hayatımızı kaydediyorlar Yarın yevmil mahşerde O dev ekranda işte bu manzarayı Seyredeceksin Kime zulmettin Kime haksızlık yaptın Kimin malını gasp ettin efendi kime ne yaptıysan o dev ekranda göreceksin belki de el çabukluğuyla belki de dil çabukluğuyla oldu bittiye getirdim belki de bir kenarda veya bir masa başında onu kutluyordum nasıl daldattım, da nasıl da kandırdım nasıl da ucuza mal ettim aptal bu işi beceremedi bu işi anlayamadı ben şu anda şu kadar kar ettim diyerek bunun hesabını yaptın ya yarın o dev ekranda bunu göreceksin ağlattıkların var ya inlettiklerin var ya senin yüzünden hayatı alt üst olanlar var ya işte o büyük günde <gülüyor> Muhammed'im görürsün o büyük günde o müslimlerim o aldatanlarım o sahtekarlarım o düzenbazlarım arkadan hesap yapanlar, plan yapanlar, tuzak kuranlar, kendi menfaati için, kendi çıkar için önüne ne geldiyse ezenleri. Muhammed'im düzleyenleri görürsün buyuruyor. Utaral mujrimina yawma izin. O gün mücrimleri, asileri görürsün. Mukarrunin fil Muhammed'in boyunlarından zincirlere vurulmuştur. Zincirlere bağlanmıştır Muhammed'im. Serabilhum min ve taksvucuahumunlar. Üzerlerinde katrandan elbiseler. Hani şu yollara asfalt dökülüyor ya zift. Hani o sıcak döküldüğünde yanına yaklaşamazsınız ya. Hani bir anda insanın bir derisine bir yerine dökülse o anda orayı kavurur, yakar ya. İşte düşünün. Serabilhum min katiron. O gün katrandan elbiseler giyecekler diyor Allah Celle Celalühu. Ve taḫşavûcûhumunlar ve onların yüzlerini de ateşler bürüyecek. Ateşler saracak. Neden bütün bunların sebebine li Allahu kullu nefsin ma keseb kim ne hazırladıysa ne kazandıysa Allah herkese karşılığını veriyor. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor.